Birem'in gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yayın konu Umut'tan sözlüsü Ayşe Büşra Yılmaz. Ee, Büşra yayına hoş geldin öncelikle. Hoş buldum merhabalar. Merhaba. E, dinleyicilerimiz e, elbette Umut Sen'i tanıyorlardır. E, bizler birçok kere e, sizi burada e, grevler, direnişler e, üzerine e, sohbete aldık yayınımızı. E, yine de Umut Sen'in e, biraz hem Umut Sen'i anlatmak e, adına e, faaliyetlerini anlamamız açısından biraz Umut Sen'den bahsetmeni rica edeceğim ve e, tekrar soru olarak araya girmemek için de Umut Sen'in şu anda Türkiye'de mevcut konfederasyon sendikalarından olan farkını da e, yanıtlayabilirsen oldukça sevinirim. Evet, dilersen sohbetimize böyle başlamış olalım. Söz sen de. Ee, öncelikle bize söz hakkı verdiğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ee, sana da, ekibe de. Çok sağ olsunlar. Ee, Dediğim gibi defalarca bu yayına katıldık ama hani ilk defa izleyenler için dahi de olsa e, şöyle kısaca bir umut senden e, bahsedelim. Ee, belki ilk söyleyeceğim şey şu olabilir, biz e, Umut olarak kendimizden bahsetmeyi çok çok sevmemekle birlikte e, ama e, tanımak isteyen insan açı şöyle özetleyebiliriz, e, bu bizim bütün sosyal medyalarımızda, kurduğumuz ilişkilerde de dillendirdiğimiz bir şey olmakla birlikte, e, Umut Sen e, yani her dinleyeni anlayabilmesi açısından söylüyorum, nerede bir işçinin hangi iş kolu olursa olsun, e, bir şeye ihtiyacı olursa bu, Hukuki olabilir sendikal açıdan olabilir işlerinde yaşadığı herhangi bir sorun olabilir. Ee, buna dair e, o işçinin istediği müddetçe her türlü yanında olan bir e, faaliyet biçimi diyebiliriz. Dediğim gibi burada bir sendika işkolu e, vesaire fark etmek sizin yaşadığı herhangi bir haksızlıkta çok rahatlıkla 7/24 e, arayabileceği e, herhangi bir işin sorunuyla ilgilenebilecek e, bir kolektif yapıdır. Umutsen e, bu anlamda. E, sorunun devamı olarak işte mevcut konfederasyonlardan farkı nedir? Umutsen'in sorusuna gelirsek eğer, Umutsen'in o anlamda resmi bir konfederal yapı anlamında bir karşılığı olmamakla birlikte e, mevcut konfederasyonlardan farkı olarak Umutsen bağımsız sendikaların e, kurulması noktasında e, yardımcı, ön açıcı, işçilere destek olucu bir pozisyon, misyon biçer kendilerine. Yani bireysel olarak herhangi bir işçi sorun yaşadığında onun yanında da olur. E, değil ki bir iş kolunda bütün konfederasyonların diskinden Türk işinden hak işine, hiçbirini ayırt etmeden söylüyorum. Böyle bir e, gerçeklik var maalesef bizim ülkemizde. E, denendiği ve artık sonradede bu böyle olur genel akışta, bizim tariflediğimiz bir şey değil. Bir çare bulamayıp bağımsız sendika girişimine girmek istediği noktada işte dilekçe yazımı olur başvuru olur teknik olarak nasıl olur Hani örgütsel olarak nasıl olur e, soruların cevapları noktasında ön açıcı olmak isteyen işçilerle birlikte öğrenen onlarla hani bilgisini aktaran bilgi alan e, bir pozisyon e, aldığı bir e, Kolektif yine hani tekrar sonra bunun resmi bir şeyi konfederasyon anlamında bir karşılığı olmamakla birlikte Umursa şöyle bir tarifi de var. Güvencesizler de sendikası. Yani hani işsizlik de bu ülkede çok net bir hakikat olduğu için ilk çıkış noktasında bunu da gündeme alan. Hani işsizlik yarın işçileşmenin hani ön koşulu. Şu an işsiz olabilirsin ama yarın başka bir iş kolunda. Bunun da bir e, sendikal yapıya hani bir resmi yapıya ait olması gerektiği noktasında bir çıkışla başlamıştır. Ama bizim iş kolu e, meselesine bağlıdır ülkemizde sendikalaşma faaliyeti. Bu noktada Umut Sen faaliyetlerine başlamıştır ve dedim gibi hani iş kolu ayırt etmeksizin şu hali şu an işçi ama değil ayırt etmeksizin e, tüm bu işçileşme sürecinde işçi adaylarının e, ve hali işçilerin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışan e, kolektif bir e, yapıdır. E, sendikalara da çokça söylemiz var, konfederasyonlara da çokça söylemiz var. Ama çok kısaca e, yine değinmekle birlikte, işte belki bir düzey Türk işin, Hak hakisinin pozisyonu bilinmekle birlikte, e, diske dair de çoğunlukla dostane e, çokça eleştirimiz olmuştur. Çünkü devrimci işçi e, sendikaları tarihi itibarıyla birlikte e, diskin hani DİSK Konfederasyon tarihi bilinir işçilerde ama bu tarihten sapan bürokratikleşen e, nihayetinde maalesef aldığı maaşlar e, net bu bir, çok somut bir veridir yani aldığı maaşlar itibariyle işçiden kopan onun derdini dert edinmeyen ne kadar ki isminde devrimci işçi e, konfederasyonları hani o devrimcilik kavramını taşımakla birlikte asla bu e, kavrama uymayacak hareketler pozisyonlar sergileyen ee, bir hale büründükleri için e, tüm bunların karşısında e, asla bir çıkar e, gözetmeden işçinin yararına olabilecek her türlü pozisyonda e, saf almaya çalışan e, bir pozisyondayız. E, tüm konfederasyonlarda çok çok özetle e, farkımız e, bu olur. Belki sohbetin daha ilerisinde e, yani somut örnekler dahilinde de girerim bu konuya. <gülüyor> evet. Seni tanımak ve tekrar seni tanıtmak atmak, böyle e, sözcü olduğunuzu belirttim. Ama e, aynı zamanda bunu belki açıklarsan, yani e, kolektifte yer alan e, dostların da e, pozisyonu da açıklanır. Çünkü e, konfederasyonlarda özellikle Umut senin, değil mi? E, Eleştirilme durumlardan biri e, bürokrasi, sendika bürokrasisi. Mesela Umut senin bir sendika bürokrasisi yok kolektifin içinde. E, tabandan geliyor ve hala, hali hazırda zaten herkes çalışıyor yani işçilikle ilgili. Oyun için biraz da kendi e, durumun sen de PTT'de de çalışıyordun en son programda ama şu andaki durumunu bilmiyorum. Biraz da belki odan genel bir bahsedersen. E, tabii şöyle daha açıklayıcı olur herhalde bunu söylemek. E, yani kendimizden bahsetmek değil de hani durumumuzu burada açıklamak evet. anlamında şu olabilir. Son konuştuğumuzda evet ben hani örgütlenme uzmanlığını yürütüyordum. Hala yürütüyorum e, bu arada. Hani o konu bağlamında olduğu için öyle katılmıştım. E, ama yani şu an katılamasa da bir diğer umut sözcüğümüz Murat Bostancı. Hali hazırda bir depo işçisi e, kendisi. E, kendi çalışma koşullarından sebep de katılamadı aslında bu programa. E, öyle bir gerçekliği de var. E, bir taraftan işte Murat abiyle birlikte bu sözcülük pozisyonu yürütmeye çalışıyorum. Murat abi Depoşçi'siyken ben işte İstanbul Üniversitesi mezunu e, biriyim. Mezun olduktan sonra da hani e, bu işlere tam odaklı bir şekilde hani ne kadar yapabiliyorsunuz elimizden geldiği kadar diyelim yani. Hani e, uğraşmaya çalışıyorum. Benim gibi veya Murat abi gibi birçok arkadaş hani doğrudan mavi yakalı veya işte beyaz yakalı veya öğretmen veya bir şey bir şey meslekler veya uzmanlıklar bizde asla tartışılmaz. E, o aldığımız işte eğitimin, yaşadığımız hayatın bize kattığı olumlu şeylerin hepsini işçi sınıfının yararı adına nasıl kullanabiliriz noktasında uğraşan insanlar. Yani bir arkadaşımız öğretmendir, İşçi arkadaşların çocuklarına işte özel dersler veriyordur, o anlamda kullanıyordur. Bir başka arkadaşımız e, mimardır, işte kentsel dönüşüm e, noktasında veya işte bu son zamanda yaşadığımız depremlerde e, işte o binaların, yapı denetimi vesairesi falan hakkında bilgi vermek açısından e, bir fayda sağlar. Bir başka arkadaşımız avukattır. işte arkadaşların davalarını alır. Kim elinden ne kadar ne geliyorsa aslında bu bizim hani ilkesel bir tavrımızdır. Ha bazı arkadaşlar 7 24 yapıyorlardır bu işi. Hani belki e, biz biraz daha e, öyle yansıyor olabiliriz medyaya. Hani bu anlamda Umut sen aa çok zor bir iş. E, vesaire diyen arkadaşlarla çok karşılaşıyoruz. Belki onlara da cevap olsun diye hani buradan söylüyorum. E, bu şöyle bir şeydir. 7-24 vakti olandan mümkün mertebe. 7-24 vaktini isteriz. Ama olmayandan kendi hayatından arttırabildiği tüm vakti kendi kişisel veya konfor alanlarından e, kullanmak değil de e, genelin yararını hani sınıfın yararını hatta genel demeyelim hani çizgimizi, ikimiz oradan çizelim. Sınıfın yararına. E, kim nasıl ne kadar kullanabiliyorsa tüm bunlara açık bir yapıdır e, bu anlamda olursa. Belli ülkeler etrafında birlikteyiz elbette. E, bu ülkelerde çok e, aslında genel ilkeler. E, patron ve sermaye karşıtlığı, e, işte işçilerle bir araya gelindiği noktada kendi uzmanlık vesaire alanlarını bir üstünlük olarak görmeyip tartışmaya açan, karşılıklı öğrenmeye açık olan e, bu saygıyı e, hem taşıyan e, hem girdiği ortamda hissettiren. Kendi ismini, cismini, bayrağını filamasını değil de asıl meselenin, mevzunun öznesini öne çıkaran bir pozisyon almak bizim çok bariz belli başlı ilkelerimizden bir tanesi Yani ilkelerimizden bu ilkelerde anlaştığımız sürece kimin dediğim gibi hangi meslekte bulunduğu, ne kadar vakit ayırdığı bir saatle 24 saat vakit ayıran arkadaşımız arasında bir hiyerarşi olmaz. Ee, bir üstünlük sağlanmaz. Tüm dediğim gibi hani kim ne kadar vaktini ayırabilirse biz bu vaktimizi işçi sınıfının e, hayrına, yararına bunu kullanırız. Umutsen böyle bir yapıdır. Hala da böyle ilerliyoruz. Ee, bir sıkıntısından ziyade sürekli de bunun faydasını e, görürüz. Bu nedenle de e, belki samimi geliyoruzdur diyelim yani hani insanlara karşı. Bu anlamda Umutsen hep bir arayış çizgisindedir. İlkelerimizden biri de budur. Öğrendiğimiz şey bu ve bu bir reçete bu uygulanacak demeyiz hiçbir zaman insanlara her somut e, koşulda, her somut olayda e, belli ilkelerden harekette farklı sonuçlar çıkabilir. Bunlara açığızdır her zaman için. Hiçbir zaman dediğim gibi bir reçete dayatmayız. Bunun çözümü budur demeyiz, arayışı açığız. E, bu arayış noktasında da yeni e, arkadaşlara, e, yeni birlikte yol yürüyeceğimiz insanlara her zaman çağrımızı tekrar ederiz. Bu vesileyle bir kez daha tekrar etmiş olalım. Kim ne kadar e, yapabiliyorsa, gönlü, aklı, fikri işte sınıfından yana e, olan herkesi bir kez daha e, davet etmiş olayım ben kısaca. Evet. Çok güzel özetledin. Ee, şimdi şöyle bir şey soracağım. Umut'tan bir kolektif bir çatı ve o çatının altında aslında e, bağımsız sendikalar var ve belirli aslında alanlara ya da temalara diyelim ki bölündü. Biraz e, onların tabii isimlerinden hani böyle şey sıralamak adına da mesela bağımsız Madenciler, değil mi? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Yani kısa kısa isimlerinden ki hani dinleyicilerimizde alanlar, hangi alanlarda faaliyet gösterdiğinizi daha net belki kavrayabilirler. E, tabii bunu şöyle belki iki şeye ayırmak lazım. Bir bağımsız sendikalar, iki de kendi çalışma kolektiflerimiz var. E, sendikalardan hani bir, yani emek ettiğimiz, aracısı olduğumuz diyelim. Hani öncüsü veya sahibi olduğumuzu asla demiyoruz ama. Bağımsız maden iş, bağımsız emek sen, e, göçmen işler sendikası girişimi. Bu hala öyle bir tarif olmadığı için girişim halinde. E, PT T de gidesen e, gibi sendikalarda e, tarım sen yine e, aynı şekilde e, ön açıcı olmaya çalıştığımız bağımsız sendikalardan hiçbir konfederasyona bağlı olmayan e, bu sendikal yapılar da görev aldığı çalışıyoruz umut sendiciler olarak. Bir taraftan da işte ekoloji kolektifimiz, hukuk kolektifimiz, işte görsel kolektifimiz gibi kendi çalışma gruplarımız var. Tüm bunların e, sebebi de yani hani yine bu bahsettiğim sendikalara hizmet edebilmek e, veya bu sendikalarda olması da başka başka iş kollarındaki e, işçilerin ihtiyacı doğrultusunda e, çalışmalar yürütebilmek adına kurduğumuz e, kolektiflerimiz var. Çok kısaca özetle eğer karşıladıysa senin sorunu böyle bahsedebilirim. Kesinlikle. Ee, şimdi bir de şey de sormak istiyorum. Aslında şimdi biz bu seninle şu anda sen şu anda İstanbul'dasın ama bu akşam e, Soma'ya gidiyorsun. Ee, hı hı. Hatay'dan geri döndün. Deprem çalışmalarından geri döndüm. Belki zamanımız kalırsa onlardan da kısa kısa bahsedebiliriz ama şunu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul e, yani böyle sadece büyük kentlerde sıkışmamış umutsan. Sürekli Türkiye'de e, işçi havzalarında nerede bir hareket varsa o harekete doğru gidiyorsunuz ya da zaten o hareketin içinde oluyorsunuz. Bunu da ben bir e, aslında e, sınıf perspektif açısından büyük bir e, avantaj, tırnak içinde söylüyorum, e, örgütlenme açısından bir avantaj olarak e, görüyorum. Biraz da bundan bahseder misin? Çünkü bu kadar çok e, işçi havzalarında olduğunuz için e, dedin ya samimiyetimize inanıyorlar yani sonuçta. Biraz e, oralardan da bahsedersem. Ee, tabii <gülüyor> o, yani onu da şöyle şöyle seni tanıdığım için. <gülüyor> <gülüyor> ben beni anladım Teşekkür ederim. Ya şöyle bizim zaten Anadolu'da küresel fabrikayı örgütlemek e, diye bir e, sözümüz var. E, dileyen arkadaşlar hani siteden okuyabilirler ayrıntılı. Ben burada sadece daha kısa bahsedebileceğim. Ee, buradaki söylem nedir Anadolu küresel fabrika örgütlemek dediğimiz şey bizim çıkardığımız bizim aklımızın ürünü bir şey olmaktan ziyade e, bu sanayileşmenin organize sanayileş, sanayi bölgelerinin bizim ülkemizde son zamanlarda işte neoliberalizmin işte son noktasına geldiği e, haliyle bizim ülkemizde de bir dağılımı var ve biz bu dağılımın takipçisiyiz çünkü yani bunun sadece işte İstanbul, Gebze, işte vesaire gibi merkezi yerlerden ziyade Anadolu'ya kaydığının zaten yıllardır yaptığımız Anadolu gezilerinden farkındayız. E, bu noktada da herhangi bir e, şehre, yerele, işte uzak, e, işte zor, e, gidilmez, gelinmez, bir şey değişmez gibi asla, asla bir ön koşulu olmadan işte Konya Seydi şehrinde herhangi bir şey mi başladı ki bu zaten son dönemde metahişlere çok şanlı bir direnişi oldu or orada. O yüzden ondan bahsediyoruz. Oraya hemen gideriz. Yani hiç tanıdığımız bir işçi olmayabilir. Daha önce hiç bağımız olmayabilir. Ki çoğu yerle bağımız olmakla birlikte söylüyorum. Gideriz, tanışırız. O an bulunan direnişe çok ekstra bir katkı yapamazsak da bir şeye hazırlanırız orada. Çünkü biliriz ki bu tek ee, bir hamlelik bir şey değildir. Ne o zaman işte mesela yük, zaten 30 senelik bir sorundur. Zaten mücadele bir 10 sene 20 sene belki 30 sene devam edecektir. Biz bunun yolunda bir nokta, bir adım, bir virgül koymak adına mutlaka oraya gideriz. Ee, şu an yapmaya çalıştığımız şey de o. İşte İliç'te de varız, Ermenek'te de varız. İşte Antep'te de, Mersin'de de, Iğdır'da da, e, Sinop'ta da yani aklınıza gelebilecek her yerde nerede bir işçi direnç olursa mutlaka orada oluruz ki hiç değilse bir tanışıklık bırakalım. Hiç değilse bu insanlar kimdir, nedir, ney değildir, yarın bir gün başına bir şey geldiğinde arayabileceği kişi olmak e, noktasında bir hazırlığımız var. E, bu yeni bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Umut Sen'in 10 senelik. İşte 15 senelik hazırlığının artık bir hat safaya çıktığı e, bir noktadayız. E, bu anlamda çabamızı sürdürüyoruz. Bir karşılık da görüyoruz. E, dediğimiz gibi bu noktada hani bu işçiler işte ya oraya gitmeyelim, orası AKP'li zaten. İşte burası çok muhafazakar zaten gibi. Asla kaygılarımız olmaz. E, çünkü bunu yaşayarak da deneyimleriz yani hani. Ne? E, yeter ki birileri yanında dursun yeter ki farklı bir seçenek gidebileceği bir yer olsun İşçiler bunun arayışındadırlar biliriz e, oralarda da oluruz e, bu anlamda şeye yani hani çok kısaca bahsedeceğim ama bir ekonomik krizin derinleştiği noktada başka bir hareketin bu topraklarda inşa olabileceğine dair e, sadece kendi hislerimiz anlamında değil e, somut e, şeylerimiz var. Ee, öngörülerimiz var. Buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz, biz bu hareketin nüvelerini arıyoruz bu topraklarda. Hani Öncüsü olacağız, başlatıcısı olacağız değil. Öncülerini arıyoruz bu topraklarda. Ee, o anlamda da Anadolu'nun her noktasında, her ilçesinde, her havzasında varız. Evet, şu an, şimdi yani zaten dinleyicilerimizin de bildiği gibi e, Türkiye'deki ekonomik kriz e, gitgide derinleşiyor. Ee, özellikle e, pandemi sonrası e, beklenen bir şeydi. Sadece bu Türkiye için geçerli değil. dünyanın da e, Dünyada da bu aynı şekilde ilerliyor bir şekilde bu derinleşme, kapitalizmin derin krizi. E, siz bu açıdan yani özellikle Anadolu'ya gittiğinizde e, bu krizin hemen başlamasından önce gördüğünüzden daha farklı bir ilgi görüyor musunuz? O anlamda yani e, örgütlenmek, ondan sonra birleşmekle birleşerekten sermayeye karşı hareket etmekle ilgili e, o anlamda her zaman umut var. E, umut senden her zaman umudu var. E, ama daha farklı bir umutun yüvelerini görüyor musunuz? Biraz önce aslında sen bence ona referi etmeye çalıştım biraz orayı açmak istedim ben de. Ya elbette bu zaten yani asla bizimle ilgili bir şey değil Verney. Biz bunu hep kabul ederiz. Bu ne bizimle başladı, ne bizimle biter, ne bizimle olur, ne bizimle olmaz. Bu hareketin zaten nüveleri var. Sadece bunu harekete geçirecek, güçlendirecek e, aslında birilerine ihtiyaç var. Biz bu pozisyonu almaya çalışıyoruz. Bizden ziyade mesela işte şu an e, tam dediğini karşılayacak mı bilmiyorum ama yani bence ona deyecek. İşte kamu işçilerinin şu an yükseltmeye çalıştığı bir ses var. İşte yüzde 32'lik bir zam e, oraya verildi. İşte yüzde 49 buçuk yüzde 50 gibi bir talep var ve kamu işçileri dediğimiz çok geniş. Yani hani sağlık işçileri, işte inşaat işçileri vesaire falan bir ton iş kolunda kamu işçileri var. Böyle bir talep var yükseltmeye çalıştıkları. Ha bizim gördüğümüz bildiğimiz gibi sokaklara Belki dökülme işte işleri durdurma vesaire gibi bir tepkileri hayır değil. Şu an Twitter'dan hashtag çalışması yapma düzeyinde olabilir. Ama biz bunun farkındayız. Bunun içindeyiz. Bunun yanındayız. Yarın bir gün başka bir şey olabileceğini, ulaşabilecekleri mesafede olmanın emeğini veriyoruz. E, kamu işçisi arkadaşlarımızın bu anlamda yanındayız. Orada bir çabamız var. Veya işte tekstil işçilte e, arkadaşlar bu anlamda ekonomik krizden en çok etkilenen iş kollarından bir tanesi. Ve bu şey değil yani belki izleyenler az çok bilir. Her Ocak, Şubat ayında işte tekstil fabrikalarına irili, ufaklı e, tepki vermeler vesaireler falan filan olur. Ha çok büyür bu işler işte ekonomik talepten başka bir boyuta evrilir. Bunun beklentisi içindeyiz. E, ama şu an sadece bu ekonomik boyutta kalan taleplerin dahi adım adım yanındayız, arkasındayız. Veya işte otomotiv, yan sanayi, metal işçileri için işte bir... 3-4 katı asgari ücret alırken şu an yaklaşık 1-1,5 katı asgari ücret düşürüldü. İşte işyerler arasında çok büyük farklılıklar var. Bu anlamda bunun nüveleri atılmıyor mu? Atılıyor. Bunların yanındayız, takipçisindeyiz. İşte emeklilerin mücadelesi var, bunu takip ediyoruz. Hani işte kimsenin aslında ya emekli mücadelesinden ne olacak dediği şeyin, hayır biz en ufak bir kıvılcımın ateşin takipçisiyiz o anlamda. Yine işte bu sadece işçi meselesi anlamında değil. Ekoloji mücadelerini, köy mücadelerini, de arkasında takipçisiyiz. Ha Temmuz ayına dair bir beklentimiz var. Bu askeri jökle ilgili ikinci bir artış yapılmayacak dendi. Biz yapılacağını düşünüyoruz. Yapılmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. Ha yapılmadığı takdirde uluslararası tepkilere de hızlıca ulaşılabilir olmak için çabamızı gün be gün 7/24 Anadolu'nun her köşesinde, her iş kolunda, kamusundan emeklisine, ağır sanayisine sürdürmeye çalışıyoruz. Diyeyim en özetle bu ne bizle başladı ne bizle biter. Biz sadece kolaylaştırıcısıyız bu işlerin. E, aslında kriz yükseldikçe <gülüyor> işte, talepler de yükseliyor. Mesela e, benim de son dönemde en çok dikkatimi çeken sosyal medyada e, yani örgütlenme açısından yansıyanlardan bir tanesi özel okul öğretmenleri değil mi? E, evet. Başladı arkasından bizde bizde diye e, açıklamalar gelmeye başladı. E, i̇şte zaten esas mevzu e, bu bir alandaki e, işçilerin birleşerekten yani tek bir e, özel okulun patronuna karşı değil e, hepsine karşı birleşildiğinde tam da aslında senin e, değindiğin noktaları temas edilmiş olacak. Güşver e, çok e, iyi gidiyoruz ama son 4 dakikaya doğru giriyoruz. Ben arada hemen unutmamak için şey söylemek istiyorum. Sen aslında dinleyicilerine de bir çağrı yapmış oldun. Yani kimse e, azade değil aslında e, önümüzdeki süreçte gelecek krizlerden, e, artışlardan, ekonomik anlamda bahsediyorum. O yüzden Umut sene ulaşmak isteyen çok kısaca nasıl ulaşabilir, size nasıl e, kolektifinize katılabilir, ne yapması gerekir diye onu da lütfen söyler misin? Söyleyeyim ama şey yaptım ne hatırlattın iyi oldu. Özel öğretmenler e, sendikasının çok ciddi bir çabası var. İşte bir söz alındı. Nisan ayında e, bir e, taban maaşı dair bir söz aldılar. E, onun takipçisiler yanlarındayız. Özel öğretmenler sendikasının bu arada hani işte tekstilde bahsettiğim bir tek senin. işte inşaat iş konulunda inşaat senin. Bu arada bu şey değil. Bizim sadece içinde bulunduğumuz bağımsız sendikalar değil. Şu anki mücadele eden bütün mücadeleci sendikalar bir düzen yanında olmaya çalışıyoruz. Dayanışmamızı asla silgemeyiz. Nakliyat işi de bu anlamda anmak lazım. E pozisyonumuz budur. Sadece kendi yaptığımız işleri kutsamak asla değil. Kim neyi iyi yapıyorsa işin tarafını yararı manasında onların yanındayız. Ulaşabilmek için bütün sosyal medyalarımız Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e, yeni açılan hani bir sosyal mecra alanı olarak TikTok'ta da varız. Numaramız açıktan orada yazıyor ve 7/24 aramaya açık bir yer. Ee, i̇nternette bir forumumuz var. Dilerse arkadaşlar orayı doldurabilirler. Çok kısaca şeyi söyleyebilirim. Ee, sanki karşımızdaki hikaye çok büyük gibi lanse ediliyor. Büyüklüğünün farkındayız. Hani en tepesinden yereline, hani kaymakamına, polisine, bütün kuşatma altında olduğumuzun farkındayız. Ama biz daha talabanız ve birleşirsek çok daha güçlü olacağımızın farkındayız. O anlamda çağrımız herkese açık. Lütfen bize ulaşsınlar. Birlikte yapabileceğimiz illaki mutlaka bir şey var. Biz buna inanıyoruz. Mesela senin dediğin gibi belki e, evlere ya da direnişte destek veremeyecek bir kolektif gönüllüsü e, öğretme becerisi vardır. E, değil mi? Çocuklara, gençlere ne bileyim matematik dersi verebilir gibi gibi. gibi. Yani kesinlikle, sonuçta, kesinlikle öyle. Beceriler neye göre ise e, kolektifte o şekilde yer bulunabilir. Yeter ki bir şeyler yapmak istediğini ise. Aynen öyle. Videosunu çekebilir, yayınını yapabilir, öğretmen olarak yer alabilir, hukuk olarak davasını devralabilir. Herkese burada yer var. Belli ilkeler doğrusunu anlaşırsak eğer. E, dedim ki biz çok daha kalabalız. Bu işi kesinlikle bu avlukayı dağıtırız. Peki çok hızlı aktı güç her zaman e, sohbet etmek e, çok... E, Hoş ama zaman yetmiyor. Ben tekrar istiyorum. Bugün e, yayın konuğum Umuttan Sen Sözcüsü Ayşe Büşra Yılmaz'dı. E, Büşra biraz sonra da e, Toma'ya doğru yola çıkacak. E, sana iyi yolculuklar ve orada e, bütün dostlara selamlar, sevgilere iletmek istedim. Tekrar katıldığım için çok çok teşekkürler Büşra. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yayın kısa olsa da zaten çok uzun uzadıya konuşacak bir şey yok. Bazen hani biz çok gevezelik de yapıyor olabiliriz. Bu anlamda yayın kısa olması iyi. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Burada bir kez daha söz verdiğin için. Estağfurullah ve bir başka en iyi gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.